Açık gazete. Evet bu plebisit ve referandum meselesinde Turgut Tarhan'ın söylediklerine kulak vermemiz bir Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı aynı zamanda uluslararası hukukçu. Şimdi ona kulak verelim. Bence asıl tartışmayı üzerinde yoğunlaştırmamız gereken mesele şu. Sonuç değil ama demokrasilerde asıl olması gereken süreç meselesi. Hı hı. Yani bu sonuca kışla yapılması sonucuna veya hut kışla yapılmaması parkın korunması sonucuna biz nasıl bir süreçle varmalıyız meselesi. Hı hı. Asıl asıl asıl sorun bu. Zannediyorum e, konu biraz saptırılıyor ve bu e, yani saptırılıyor derken kötü niyetten söz etmiyorum ama.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 ...tamamen e, konuşmaların e, abesle iştigal noktasına doğru ilerlemekte olduğunu da açıkça söylüyor. Çünkü yani demokrasinin kavranışıyla ilgili çok e, ciddi bir problem olduğu apaçık ortada. Bugün Pınar Önç de gazetesinde yazmış. Belki daha sonra ondan da değiniriz. Temel haklar için idrar tahlili başlıklı yazısında durumun absürditesini ortaya koyuyor belki bunları da tekrar konuşma fırsatı olacağız. 16. günündeyiz. Açık gazet